Kardeşlerim, muazzez müminler Allah Azze ve Celle eşyayı, eşyanın oluşunu, mahlukatı, mahlukatın vücuda gelişini esvaba bağladı Ne, nerede, ne zaman olacak ya da yok olacak ezelde bunların tamamını takdir etti وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اَنْ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ Yağmuru indiriyor semadan kupkuru yerleri onunla diriltiyor yağmurla size yerin derinliklerinden ağaçlar vücuda getiriyor sonra onlar çeşitli meyveleri insanoğluna, Ademoğluna ikram ediyorlar yani yağmur damlaları meyvelerin oluşlarına sebep anneler, babalar Erkekler kadınlar çocukların dünyaya gelmesine sebep Yani esvaba bağlamış Fakat bazen öyle anlar olur ki Esvabı bütünüyle devreden çıkarır Eyüp aleyhisselam malı var mülkü var Çocukları var hanı var hanumanı var Allah azze ve celle Hazreti Eyyub'un sabrını sınamak için Tamamını elinden alır Yatağa düşer yıllar böyle geçer Artık kurtlar lisanına gelir, kalbine gelir. Ubudiyetinde, kulluğunda problemler zahir olur. Yani kamil manada Cenab-ı Hakk'ı zikredememe endişesi onda hasıl olur. O zaman ellerini kaldırır, fene ve yu ve izne da rabbuhu enni masani duru ve rahimin. Halini kainatın sahibine arz eder ya Rabbi. Bu lisan, bu kalp sana hakkıyla yönelmek istiyor Ubudiyetini ifa etmek istiyor Fakat dilimde marazlar var Kalbimde kurtlar var Onları temizlersen Sana kamil manada kulluğumu yeniden izhar edebilirim halini arz ediyor Cenab-ı Hak Esbabı devreden çıkaran Eyyub Aleyhisselam'ın duasına icabet ediyor Öyle bir hale geliyor ki peygamber bütün doktorlar bir araya gelseler, yeryüzünün en müessir ilaçlarını cem etseler, onlardan bir terkip yapsalar, Eyüp Aleyhisselam'ın o organlarına tesir edemezler. O halde yöneliyor. Artık esbabın hükmü yok. Hazreti Yunus Aleyhisselam. Fenade fi'z zulumat illâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn. Balığın karanlığı, gecenin karanlığı, denizin karanlığı Esvaba hüküm geçirecek, söz dinletecek hiçbir unsur yok Bütün bunların kuşatması altında Allah Azze ve Celle'nin peygamberi Hazreti Yunus Aleyhisselam Ellerini kaldırıyor La ilahe illa ente Senden başka sığınak, barınak, tutanak tanımıyorum ya Rabbi Bütün acziyetimle, ubudiyetimle huzurundayım seni tesbih ediyorum Cenab-ı Hak Hazreti Yunus'un yönelişine icabet ediyor Ve zekeriya iznada da rabbehu rabbi la tezerni ferdeu ve ente hayrul varitin Bakıyor aleme, etrafına bakıyor Çocukları olanlar var Yavrularını geride mirasçı bırakacaklar Varis bırakacaklar O da ellerini kaldırıyor Ya Rabbi bana da geride varisler Çocuklar ikram etsen ihsan etsen Fakat yazı, yaşı yüzü geçmiş Eşi de 99'una gelmiş Artık üreme organları çalışmıyor Hiçbir doktor Hiçbir ilaç Onların üreme organlarını aktif hale getiremez Yani Maddi planla baktığınız zaman onların çocukları olmaz. Esvabı devreden çıkarıyor Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor Hazreti Yahya Aleyhisselam'ı ihsan ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına bakın, Hacer annemize bakın, İbrahim Aleyhisselam, bir vaadin gayri in di muharrem, dağların arasına Hacer annemizi yavrusu İsmail Aleyhisselam'la birlikte bırakıyor. Geriye dönüyor ayrılıyor gidiyor yani Giderken Hacer annemiz bizi buraya bu halde bırakmayı Allah Azze ve Celle mi sana emretti deyince Evet diyor İbrahim Aleyhisselam o zaman Hacer annemiz İzen la yudayyuna şimdi gidebilirsin Gecenin zifiri karanlığında siyah taşın üzerindeki siyah karıncaları görüp de onların rızkını gönderen Allah Azze ve Celle Hacer'i İsmail'i burada susuz ekmeksiz bırakmayacak Ekmeğe sebep yok, suya sebep yok Ama Hacer annemizde esbabın müsebbibine dair Allah Azze ve Celle'ye dair tam bir teslimiyet hali var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Huneyn'de orduları dağılıyor kaçanlar, binler yani 10 bin kişilik ordu Mekke'ye kadar ulaşıyorlar. Yanında 10 küsür sahabisi var. Onlarla ayakta duruyorlar, asabını çağırıyorlar. Karşıda büyük bir ordu var. Oklar saanak saanak üzerine geliyor fakat Ali Aleyhisselatu Vesselam esbabın zail olduğu yerde yıkılmıyorlar. Esbabın müsebbibi olan Allahazze ve Celle'ye iltica ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencilerine baktığınız zaman, onlarda da tam bu teslimiyet halini görürsünüz. Uhud'dan sonra Mekkeliler büyük bir orduyla geliyor diyorlar. Asabı Kiram Efendilerimiz elledi ina qal lehumun nas. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Orduları yetersiz, silahları yetersiz, güçleri kifayet etmiyor, yani esbaba müessir olacak. Takatleri yok fakat imanları artıyor. Dünya, cehennem gibi ordular olsa, üzerimize gelseler, yine onların karşısına çıkacak takatimiz var, imanımız var diyorlar. وَقَالُوا <Sessizlik> حَسْبُنَ Esbunallahu ve ni'mel vekil Kardeşlerim Esbab devre dışı kalır Esbabın sahibine yönelirsiniz Fakat Cenab-ı Hak Takdir ettiyse Yani Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'da Olduğu gibi son andaysanız Allahümmer Rafikel al Ala deyip Dosta gideceksiniz En yüce dosta gideceksiniz Çünkü dünya sizin için Gurbet ona ulaşmak usla. O halde ona ulaşma vakti geldiyse Allahümmer rafikel âlâ deyip İnna lillâhi ve inna ileyhi râciûn diyebilmek Dosttan gelenlerin dosta gidişi bir şehrayin gibi olur Onun için Nakşi Büyükleri meşahi Kiram Efendilerimiz hatmi, Hatmelerinde Ya baki entel bâki derler hep Ya hayyü ya kayyum derler La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derler Yani on yaşında başlar onların lisanları Sanki seksenlerinde otuzlarında son nefeslerini verirken O anı yaşasınlar hep zihinlerinde hatırlarında kalsın diye Ya baki ey baki olan Ezelin ebedin sultanı olan Rabbim Allah'ım Mevlam ya baki entel baki Baki olan saadede sen Ev gidecek Han gidecek hanuman gidecek Son andaki ayrılış emni gelecek Ve bizim de firakımız başlayacak Ama firakımız sana vuslat olacak Onun için dünyada kalbi de lisanı da Vuslata alıştırmak lazım ki son anlar zor olmasın Eğer buna alışabildiyseniz Son anlarınızda arkadaşlarınız, dostlarınız etrafınızda. Artık ömürler, nefesler son sonlarına geldi, son noktasında. Ebubekir Efendimize geliyor dostları, arkadaşları. Diyorlar ki: Tekrar esbaba teveccülesek, doktorlar gelseler, baksalar, buyuruyorlar ki: Beni doktor gördü. En büyük doktor gördü. Buyurdu ki: En faalul lima urid. ben dilediğimi yaparım. Şimdi dosta ulaşma vakti gelmiştir. Ya Baki entel Baki. Ya Hayyu Ya Kayyum. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.